Oh yeah. Çıkkasıydı. Kainat. Bugün 31 Ekim Pazartesi, yıl 2011, ay 10, gün 304, Hızır 179. 1432, Hicri Zilhicce 4, 1427, Rumi Ekim 18. Ağaç budama zamanı. Günün tarihi. 48 yıl önce bugün 31 Ekim 1963'te 50. kez milli formayı giyen Lefter Küçük Anton e şeref madalyası verildi. Defter bu madalyeyi alan ilk futbolcu oldu. Yemek listesi gün 304. Haşlama et, pilav, salata ve meyve. Büyük, Büyük saatli, saatli marif takviye. Takvim. Merhaba Herkes Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com AçıkRadyo.com Ve Açık Gazete Açıldı haftanın ilk Açık Gazetesi Açılışını yaptık Ömer Madre Gaz ve Mert Öztekin'le Birliktesiniz aynı zamanda Can Tombilleri Arka plandan gidiyor bizi Hazırlıyor arka planımız Evet günaydın Günaydın Rockin in the Free World adlı Şarkısıyla Nihal Yanga kulak vererek açılışımızı yaptık. Bana da bir günaydın dedik ve şimdi haberlere bir göz atalım. Son derece çalkantılı bir dünyadan haberler vermeye çalışacağız. Bir yandan umut verici şeyler çok oluyor. Bir yandan da felaket haberler geliyor. İkisini birleştirerek devam etmeye çalışabiliriz. Bir kere hava haberleri bir... Endişe verici olmaya devam ediyor. Çok aşırı iklim olayları tam da dünyada söylenmiş olduğu gibi küresel iklim değişikliğinin bütün belirtileri ortalık yerde. Özellikle de Tayland'ın başkenti Bangkok'ta ki 12 milyon galiba nüfusu var. Kimi yerde 1,5 metreye bazı şehirlerde de 2 metrenin üzerine çıkmış olduğu söyleniyor. Suların sel suları tahliye edilememesi durumu var. Bir kere ondan bahsedebiliriz. Özellikle ee, Kuzey Amerika'yı etkisine alan ve bu ee, Wall Street'i işgal et hareketi de, olmak üzere birçok hareketi de aslında zorlayan bir soğuk hava dalgası var. Kar yağışlı. Kar fırtınası evet. Kısaca. Birleşik Devletleri'nin Kuzey Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Doğu'sunda en az 5 öyle haberi var ve tamamen mevsimsiz deniyor ve beklenmedik. Bir yerde 2 milyon New York Times'a göre hatta Reuters'a göre 3 milyon. Evin Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Doğusundaki hanelerin elektriksiz kaldığı haberleri var. Ama şeyler hazırlıklı olduklarını ve bu en büyük testten geçtiklerini de açıklıyorlar. Ondan da bahsedeceğiz. Bu direnişçiler, isyancılar, Wall Street'i işgal hareketi. Direnişçiler, isyancılar derken bu arada e, Londra'da bazı gelişmeler var. Onlardan da bahsedelim. Londra'da e, kilise St. Paul Katedrali önünde konaklayan e, işgal eylemcilerini çıkartmak üzere mahkemeye gidecekmiş. Bunun üzerine istifa eden kilise üyeleri falan da var. Baya karışık bir durum söz konusu orada. Kilisenin Duyumu darda biraz. Örtbas etmişler ayrıca. Evet. Çok, çok önemli bir belgeyi de Bir raporu kilise. E, kilise örtbas etmiş. Böyle bir şeyler var ama istifa eden. Zaten eden o yüzden istifa etmiş galiba. E, birkaç istifa var. Benim bildiğim kadarıyla en önemlilerden bir tanesi neden mahkemeye gidiyor? Evet. Böyle şey mi olur diye daha böyle müşfik davranması bekleniyor tabi kilisenin Allah'ın evi Tanrı'nın evi alt tarafı insanlar da orada kendi çıkarları için bir şey yapmıyorlar başkalarının toplumu düzeltmek için yapıyorlar neyse ona da bakabiliriz belki efendime söyleyeyim şey çok 7 milyarıncı insanda dünya gözlerini açtı onu da söyleyelim Açtı mı açıyor mu? Bugün mi açıyordu yoksa? Bugün. 30 Ekim'i 31'e bağlayan gece oldu. Dünya nüfusu 7 milyar oldu. Birleşmiş Ama nerenin millet. saatine göre bu? Evren saatine göre. Kozmik saat. <gülüyor> Öyle bir şey yok ki. <gülüyor> Olsun. Açık radyo saatine göre. Tamam o zaman. Açık de pardon. Türkiye'nin 7 milyarıncı bebeği Doktor Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gözlerini açtı diye bir haber var. Nasıl bugün. yani? Türkiye'nin nüfusu mu 7 milyar yoksa Türkiye'den mi doğdu dünyanın 7 milyarıncı Her ülkede insanı? doğuyor 7 milyarıncı insanı bildiğim kadarıyla. Ha öyle bir ortalama alındı işte saatte şu kadar bebek doğuyor dakikada bu evet. kadar işte e, o yüzden şu saatte doğan bebekler 7 milyarıncı bebek oluyor. Evet. Elementary my dear Watson. İstatistik tan ibaret 7 milyarıncı bebekte Yusuf o zaman... S. Efe Özkan ismi verilmiş. Çünkü 194 tane bebek. 7 milyarıncı bebek var. Her ülkede bir tane varsa. Evet. Olabilir. Ne gibi bir sakıncası var bunun? O zaman 7 milyarıncı olmuyor. 193 tanesi. Öyle bir sakıncası var. Holmes yani. Olmadı. <gülüyor> Böyle bir, Olmadı. <gülüyor> Böyle bir... Derdimiz yok. Hepsi 7 milyarıncı bebeğimiz. Peki. Bir problemimiz yok. Evet. Şimdi depremde de bahsetmemizde çok yarar var. Özellikle Van depreminde ölü sayısı 600'ü geçti. 601 yaralı sayısı da 4150. Arama kurtarma çalışmalarında da artık yavaş yavaş sona geliniyor. Yok ben bir haber okudum orada yavaş yavaş değil enkaz kaldırmaya geçildi. Evet enkaz kaldırma binaların yıkımına da geçildi ama e, felaket bir tabloda ortaya çıktı. Bununla ilgili de en ilginç noktalardan bir tanesi yapılan bir rapordan da şey olarak bahsediliyor. Evet binalar kötü yapılmış diye bir şey var. Bazı binalarda çürük malzeme kullanıldığına dair de bir kişi incelemesi tamamlanmış. Bunu nasıl buldu? Bazı binalarda çürük malzeme kullanıldığını tespit etmiş bir kişi. Gözlerinden hiçbir şey kaçmıyor bu bilir kişilerin bence. Ya sonuçta hani. Öncesinde zaten bir denetim süreci var, bir lisans verme vesaire. O sırada... O ruhsatlı binaların ruhsatını veren, yapan mimarlar falan mı olacak? Peki, yalnız müteahhitler mi? Mimar mı? Hı? Nasıl yani mimar? Yani, Birçoğunun mimarı yok biliyorsunuz. Olanlar da yıkılabiliyor. Evet. Yani bu genel daha geniş bir sorumlulukta gibi geliyor bana. Neyse bunu da şey yapalım. Yani ee, şimdiki bilirkişi raporu biraz malumun ilanını evet, demek o, istiyorsunuz. Evet sanıyorum. bazı binalarda çürük malzeme kullanıldı demek pek bir şey demek değil yani. Ee, bu arada da Meksikalı Meksika'dan gelen bir kurtarma ekibinin lideri Hector Mendez binalarınız böyle enkaz ömrümde hiç görmedim. Her yerde bulundum diyor. Türkiye'de bulunması biraz gecikmiş ama. Yani şey demiş, binalarınız o kadar çürük ki kurtarmak için tünel bile kazamadık üzerimize yıkılır diye. Ben dünyada bu kadar yerde çalıştım. Ömrümde böyle bir şey görmedim demiş. Bu çok iftar edilecek bir durum değil. Çok sayıda insan canını, yakınlarını ve mal varlığını da kaybetti. Bu se sebeple yani. E, Mendes'in başka açıklamaları da var. Bunlar da Cumhuriyet gazetesinden. E, mesela bu bir kurtarma, arama kurtarma timinin başında, takımının başında Mendes. Evet. Ama arama kurtarma çalışmaları aslında artık resmen sonlandırıldıktan sonra e, girip bu yorumları yapabiliyor. Bu e, Hayatımda böyle enkaz görmedim demiş. Geç girmesinin nedeniyle Büyükelçiliğin vize vermemesi demiş. <gülüyor> Öyle mi? Öyle dinliyor Cumhuriyet gazetesindeki haberde. Türkiye Büyükelçiliği izin vermediği için bu kadar geç ulaşabildiklerini <gülüyor> söylemiş. <gülüyor> Meksika'dan. Yani. Elçilik denliğine göre evet. Evet. E, o zaman Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği konusunda da bir soruşturma açılmasını talep etmek vatandaşların hakkıdır özellikle de Van'dakilerin ama herkes değil mi? Ne demek bu? Gecikti. Yani Cumhuriyet demek? gazetesindeki haber doğruysa ee, evet düpedüz büyük erçelik kimse sorumlusu? Yani büyük erçeliği de sorumlusu. geçiyor aslında. Hani bu o... hükümetin bir durumu. Dışişleri Bakanlığı'nda Başbakan yardımcısı atalayın da işte kendi potansiyelimizi görmek amacıyla dışarıdan yapılan arama kurtarma yardım ekibi teklifi bekletildi açıklaması vardı geçtiğimiz ha, evet, günlerde. O da, o da tarihe geçecek bir açıklama olarak kaydı kaydı aldık. Yani potansiyelimizi görmek için bekledik diyor esnek. Evet peki devam edelim bence ee, şeyle de e... kobay durumunu söz konusu diye de insan düşünmeden edemiyor. Aslında biraz başlamış olduk. İsterseniz evet. özetlere de hiç girmeyelim. Evet. Haberler Zaten de bol... devam edelim. Ee, evet. İki önemli gözaltı durumu da oldu hafta sonunda ee, Anayasa. Bu arada onlara geçmeden önce depremle ilgili haberler isterseniz biraz e... ha, bitirelim. bitirelim. Dün İçleri Bakanı'nın bağında bazı skandal açıklamaları vardı. Ee, i̇şte çadırlara bakıp saray yakıştırması. Öyle mi? Yaptı. Ben onu takip etmemişim. Ee, şanslısınız. Öyle şeyler söyledi falan. Hani. Moral vermek amaçlı olsa gerek. Küçük küçük depremle ilgili haberleri veriyorum. Zordaki mülteciler vardı, sığınmacılar vardı Van'da. Onlarla kimse ilgilenmiyordu. Onlara bir yardım çıkartıldı hafta sonu. Mültecilerle değil mi? Evet, Yeşilev'e toplanan yardımlar yola çıkartılmış. Bu şekilde depremle ilgili haberler var. Ufak ufak. Potansiyeli görmek için ha? Evet, çok acayip yani. Evet Gözaltılara geçebiliriz Evet gözaltılara Profesör Doktor Büşra Ersanlı Ve e, Yayıncı Ragıp Zarakoğlu İkisi de gözaltı KCK soruşturmaları Kapsamında Şeye verildiler e, Gözaltına alındılar Bu tabi Zaten karmaşık bir problem yaşayan Türkiye'nin büsbütün işlerinin karışmasına yol açabilecek nitelikte görünüyor. KCK yani bu... operasyonu adı altında birçok ilde, Urfa'da, İstanbul'da, Mersin'de, Muğla'da ve Yalova'da tutuklamalar var. Ve BDP'nin anayasa çalışmaları sürecinde önemli çalışmaları bulunan Profesör Büşra Ersanlı, ve belge yayınlarının sahibi Ragıp Zarakul'un da bulunduğu aralarında 49 kişi tutuklandı. Ee, Türkiye Yayıncılar Birliği Yayınlama Özgürlüğü Komitesi Başkanı kendisi. Ee, Büşra Ersanlı Datça'daki yazlık evinden gözaltına alındı. Zarakoğlu da İstanbul'daki evinden. Oğlu da gözaltındaydı böylece. Evet, Ragıp Zarakoğlu'nun oğlu Deniz Zarakoğlu da gözaltındaydı. Bütün hayatı 7 Ekim'den itibaren. Boyunca da bu göz, ömrü gözaltılarla. Eşinin müteveffa eşi Necla Zarakoğlu'nun ve kendisinin ömrüde ifade özgürlüğü, ve gözaltılar, hapisler, tutuklamalarla geçmiş bir adam yeni bir, sadece yeni bir evre gibi görüyordur eminim. Ama bu artık bayağı ciddi bir problem olmaya başladı. Evet, i̇ki seneden beri devam eden bir aslında siyasetin önüne set çalışması gibi durmaya başladı KCK durumu. Bu arada Taraf Gazetesi'nde bugün de konuyla ilgili bu KCK tutuklamalarının falan da hep dayandığı bir terörle mücadele kanunu var biliyorsunuz. Bununla ilgili bir ha e değişiklik hazırlığı yapıldığına ilişkin bir haber var. Ne ee, değişikliğiymiş bu? Kaldırılması lazım. Heh, Tamamen. Aynen öyle. E haberin detayı çünkü ilginç. Şöyle bir ifade yer alıyor içinde haberde. 12 Haziran seçiminden önce başladığı belirtiliyor bir kere bu çalışmaların ama neden bu kadar uzun sürdüğü konusunda bir şey yok ıı, açıklama yok. Ee, AKP kaynakları deniliyor. Uzun tutukluluk süreleri konusunda şöyle konuşmuşlar yani bu ıı, kaynakların yani sadece AKP kaynakları diye verilmiş haberde. Türkiye'de rahatsızlık uyandıran yönler ortadan kaldırılacak. Ancak bu sefer de başka yönlerden rahatsızlık uyandıracak şeyler ortaya çıkıyor şeklinde bir açıklama yapılmış burada mesela. Tam olarak ne dendiğini ben anlayamadım. Biraz muğlak geldi ama zaten bu haber şeyden bu kanunda bir değişiklik yapılması pek anlamlı olmayacak. Çünkü eğer terör tırnak içinde bir suç ise neden kendine has ayrı bir kanunu var? Mevcut ceza kanunu içinde niye ele alınmıyor ayrıcalıklı bir statü? ...yaratılıyor diye sorulabilir. Yaratıldığı zaman da böyle oluyor işte. Kendisini biraz... ...maksadını aşıyor. Her evet. türlü özgürlüğü kısıtlamak için... ...kullanılabiliyor. Şimdi... E, ...bu... ...bu arada şey de var haberde yine... E, ...terörle mücadele kanunun kaldırılmasının... ...işte bir ön şart tutmuş gibi sunulmasına da... E, ...biraz... Sistemle karşılık verilmiş yine bu AKP kaynakları tarafından. Ee, ama yani hani bu aslında bir ön şart olarak bakmamak lazım bir e, fizik kanunu gibi bir şey <gülüyor> haline geldi çünkü anayasa komisyonunun başındaki insanlardan birini tutukluyorsunuz. Hatta moderatör olarak bulunduğu tarih kongresinde dün bulunamadı. Bilgi Üniversitesi'nde yapılacak bir toplantı da vardı, onda da bulunamadı. Büşra Ersan'dan bahsediyoruz hani e, o partinin anayasa komisyonunda çok önemli e, bir yere sahip bir insanı tutuklarsanız eğer bu ön şart falan değil başka bir şey haline geliyor tamamen. Evet nitekim bu konuda da e, önemli yazılar da yer aldı bir tanesi Oral Çalışlar'ın Radikal Gazetesi'ndeydi KCK tutuklaması yanlıştı şimdi berbat oldu diyor. Bir de şu var. O yazıya siz geçmeden şunu da söyleyeyim. Hani bu tutuklamalar sonuçta hukuki ve bir süreç olduğu söyleniyor. Yargıya müdahale falan filan deniliyor evet. ya. Kanları değiştirmek e, hükümetlerin elinde. Ki e, yani bu iki seneden beri süren bir şey. Seçimden önce bayağı değiştirilebilecek bir durumdaydı. Yapmadığı gibi yeni bir hamle olarak dalga dalga ilerleyen bir hamle, hamle olarak da görülüyor. Bu e, oral çalışlarda zaten Kısmen onu da kastediyor radikalde yazdığı yazıda. Profesör Büşra Ersan'ın gözaltına alınması işin iyice çığırından çıktığını gösteriyor diyor. Yani 40 yıldan fazla bir süredir arkadaşım diyor. Yani ta Boğaziçi Üniversitesi'nde genç bir öğrenciyken devletle, polisle, savcıyla, hakimle ve cezaeviyle tanıştı. 12 Mart 1971 artık yeni kuşakların hiç hatırlamadığı maalesef. Ağır bir darbe yaşadı Türkiye 12 Mart 1971'de. O darbeye karşı çıktığı baskılara direndiği için hapse atıldı. Bu gibi engelleri aşarak etkili bir akademisyen konumuna geldi. Başını hep dik tuttu. Sözünü açıkça söylemekten hiçbir zaman geri durmadı. Kürtlerin kimlik talebinin en ısrarlı destekçileri arasına girdi. İstanbullu hali vakti yerinde bir aileden gelen Büşra... Kürt sorununun çözüm sürecinde aktif olmayı bir sorumluluk olarak algıladı kendisi de e, Kürt olmadığını da belirtelim. DTP'ye ve BDP'ye üye oldu, sorumluluklar üstlendi. Başörtülü öğrencilerin üniversiteye girme, Kürt öğrencilerin ana dil eğitimi konusunda yürüttükleri mücadeleyi canla başta savundu. Üniversitede demokrasi dersi verirken de, Sosyalistler içinde baskıcı yönetimleri eleştirirken de hep aynı çizginin savunucusu oldu. Yani bu, bu tarifi e, tam bir ifade özgürlüğü, özgürlük mücadelecisinin tarifi. Ben de yakından tanıdığım için Büşra Ersan çok en az oral çalıştığı kadar eskiye dayanıyor benim de tanıştığım e, tümüyle. ...ben de aynı şekilde imzamı atarım... ...bütün bu söylediklerini... ...doğrulamak üzere. Hayır yani Oral sadece sizde değil imzasını... ...atacak olan zamanında... ...bugünkü Dışişleri Bakanımız... ...Ahmet Davutoğlu... Marmara Üniversitesi'nde öğretim... ...görlüsü ...yani hocayken orada... ...aynı bölümde de... ...yakinen... ...tanıdığı bir... Görev... Meslektaşı. Evet, meslektaşı. Yani... E... İşte böyle bir insanın Datça'daki yazlık evi basılıyor. Bu insan gözaltına alınıyor ve KCK yapılanmasına karşı mücadeleden söz ediliyor diyor. Bu operasyonların arkasında hangi siyasi akıl, hangi hukuki akıl varsa kim buna destek veriyorsa onlara durun artık diyorum diyor Oral. KCK davası üzerine bu köşede uzun bir süreden beri yazılar yazıyorum. Televizyon ekranlarında yorumlarda bulunuyorum demokrasi ve özgürlükleri savunduğunu söyleyen birilerinden gelen sen anlamıyorsun bu yolla PKK terörünün şehirlerdeki arka planı çökertiliyor şeklindeki tepkilerle sık sık karşılaşıyorum. Bu kesimlerin bu yolla kötü Kürtlerin ki örneğin Büşra Ersanlı Kürt de değil iyi Kürtlerden ayrıldığını ve bunun bizi çözüme yaklaştırdığını iddia ettiklerini gözlemliyorum. PKK böyle mi etkisiz hale getirilecek demiş toparlamak gerekirse. Yani mantı şöyle PKK şehirlerde bir yönetim oluşturmak istiyor. Bu amaçla bir örgütlenmeye gidiyor. Bu şekilde şehirlerde ayrı bir egemenlik kurarak Türkiye'den kopmak istiyor. Son iki yılda yüzlerce BDP yöneticisi onlarca belediye başkanı ve belediye meclisi üyesi bu operasyonlar kapsamında tutuklandı. Mahkemeye çıkarılmadan aylardır içeride tutulanlar var. Duruşmalara getirilenlerin ise Kürtçe konuşamazsınız gerekçesiyle mahkemeye çıkarılmadıklarını görüyoruz. Tutuklamaların BDP'yi neredeyse tümüyle kapsama alanı içine alabilecek bir çerçeveye doğru genişlediğini söylemek mümkün. Bu bir hukuki durum değil, bir siyasi tercihtir. O yüzden... Artık bu konuyu hukuk düzleminde tartışmanın bir anlamı kalmadı diye kategorik bir hı hı. değerlendirme yapıyor. Beradika. Kesinlikle öyle çünkü bu kanunu değiştirmek zaten elindeydi. Seçimden önce hazırlıkları başladığı falan filan gibi de itiraflar var. Yani kanunun kaldırılması gündeme getirilir. İki buçuk milyon seçmeni ne yapacaksınız peki diye de bir soru soruyor Oral. Yani... E ama o konuda da başbakanın açıklamaları var. Yani BDP'ye oy verenlerle ilgili başbakan... Şimdi ne yapacaklar bakalım falan gibisinde açıklamalar yapmıştı hani elma ile armut tamamen birbirine karıştırıp. Son seçimde iki buçuk milyon oy var seçmen oy verdi ve bu oylar net bir şekilde bir siyasi tercihi bir toplumsal tercihi bir kimlik tercihini ortaya koyuyor. Bu iradenin yok edilmesi iki buçuk milyon seçmenin tutuklanması mümkün mü? Partilerin kapatılıp yerlerine başka isimde partilerin kurulduğu anlamsız süreçlere geri mi dönülecek diye sormuş Oral Çalışlar. Ve şöyle bitiriyor. Profesör Ersanlı'nın gözaltına alınması işin iyice çığırından çıktığını, çözümün tam anlamıyla yanlış bir tarafta arandığını gösteriyor. Bu zihniyet ve bu uygulama sürdükçe Türkiye şiddetle baş edemez diyor. Ve şeyinde tamamen paralel nitelikte bir yazısı var. Hasan Cemal'in de milliyetin dünkü nüshasında çıkan. Büşra Ersanlı'nın gözaltını kınıyorum diyor. Sadece AK Partili Kürt mü istiyorsunuz diye sormuş. Üç soru takıldı aklıma diyor. Meydanda sadece AK Partili Kürt mü kalsın istiyorsunuz? İki AK Parti olmayan bütün Kürtler de daha çıksa iyi olur diye düşünenler mi var saflarınızda? Ve 3- Türkiye'nin 1990'larda içine çekildiği tuzak bugün daha farklı bir makyajla yeniden mi tezgahlanıyor? Bu sorularım da yeni değil. 2009 yılı baharında KCK operasyonlarının başlamasından beri sürekli soruyorum. Çünkü... Kürt sorununda barışçı çözümü daha çok çıkmaza ittiği kanısındayım diyor. Hem bu köşede hem son kitabımda aynı noktayı vurgulamaya devam ediyorum diyor Hasan Cemal. <gülüyor> yani silah değil siyaset diyorsunuz. Yani eğer PKK'nın dağdan inmesi silah bırakması gerçekten isteniyorsa o zaman siyasetin yollarını genişletmekten başka çare yok. Silah değil siyaset diyorsanız o zaman şehirdekilere dokunmayın. Dokunmayın ki dağın yolu kesilebilsin. Ama tersi yapılıyor diyor. Siyaset alanı daraltılıyor. Özgürlükler budanıyor. Ter terörle mücadele yasası olanca ile işliyor. Eline silah almayanlar savaşı değil barışı savunanlar. En son Neşe Düzel örneğinde olduğu gibi terörist olarak yargılanıyor. Terörist gibi yargılanıyor. Ya da hapsi boyluyorlar. 90'larda da böyleydi. İtiraz seslerini duyabiliyorum ama unutmayın. Terörle mücadele yasası altında yatan ve bugün de değişmemiş olan antidemokratik zihniyetiyle ta 1991 başında çıkmıştı. 90'larda Kürt partileri kapatılıyordu. Bugün de kapatılıyor. Kürtlerin oylarıyla seçilmiş milletvekilleri 90'larda hapse atılıyordu. Bugün de atılıyor. Kürtlerin oylarıyla seçilmiş belediye başkanları, belediye meclis üyeleri 90'larda hapsi boyluyorlardı. Bugün de boyluyorlar. 90'larda gazeteciler, Kürt gazeteciler eksik olmazdı cezaeplerinden. Bugün de öyle. 90'larda medyadan devlete hizmet ardı beklenir. İktidar sahipleri bunun için medyaya baskı yaparlardı. Bugün de farklı değil. Başbakan'ın statik oyu ıı, sürdürmeyen bir anayasa yapacağız açıklamasını hatırlarsınız diye tahmin ediyorum. evet. Ee, öyle bir anayasa yapmak için öncelikle öyle bir mekanizma olması lazım elde. Yoksa statikoyu sürdürerek bir yandan öyle bir anayasa çalışmasının yürütülmesi tamamen fantastik kalıyor. Evet, tabii öte yandan e, şiddet de devam ediyor tam da şeyin söylediği gibi. Ama yani gibi. şimdi bu noktadan şiddetin devam etmesi noktasından zaten hani e, bu noktadan oraya geçiş yapamıyoruz ki. Yapamıyoruz, konuşamıyoruz. Evet. Aa, yani öyle bir şey yok çünkü ortada. Ama yani PKK'nın da Bingöl'de bir intihar saldırısı düzenlediğini söylememiz. Kent merkezinde bir oyuncakçı önünde önüne gelen kadın militanın vücuduna sardığı bombayı infilak ettirmesi, iki sivilin ölmesi, 21 kişinin de yaralanması olayı vardı. Bir e, yine e, başka... Bir yerde yine bir uzaktan veya bu improvize patlayıcı cihaz mı deniliyor ne deniyor onlara bilmiyorum ama. Öyle bir mayın diyelim. E, Dört sivilde yaralamış işçi. Başka bir yerde bunu da söylemiş olalım. Bu arada e, 24 PKK'lı var. E, öldüğü söylenen. Cenazeleri ailelerine teslim edilmeyen. Bu Kazan'da, Kazan Vadisi'nde evet. yapılan. ...operasyonlarda... ...onların ce cesetleriyle ilgili de... ...korkunç iddialar var... ...öldürme şekliyle var. ilgili de... E, ...kimyasal silah kullanıldığı... işte <gülüyor> ...napermin vesaire gibi... ...başka silahlar kullanıldığına dair de... ...bazı iddialar var... ...böyle bir şey var... E, ...ama şiddet de... ...sanki hani başka bir düzlemdeymiş gibi... ...bu terörle mücadele kanunu... ...KCK tutuklamaları derken... ...oraya gelinemiyor... ...bir başka boyutta kalıyor... ...arasında bağ kurulamıyor... ...korkunç bir şey tabii bu... ...evet yani tam anlamıyla... ...gerçekten sıkışmışlıkımız... ...hat safhada devam ediyor tabi... ...yani şiddete... ...yeterince... ...kuvvetle ses çıkartmayı bile boğacak... ...bir durumda var maalesef... ...ortada hükümetin de şey yapmaması... ...dolayısıyla... ...yani seçtiğiniz yol yanlış diyor... Hasan Cemal'e dönecek olursak son olarak PKK'lı Kürtleri KCK'lı Kürtleri DPli Kürtleri hatta Büşra Ersan'ın örneğindeki gibi Türkleri içeri atmaya devam ederseniz ki buna zarakolunu da eklememiz lazım bölge 90'lardaki gibi koskoca bir hapishaneye dönüşür seçtiğiniz yol yanlış bu yol Kürt sorunu derinleştirir bu yol PKK'ya darbe vurur ama bitirmez ve PKK'nın bugün yürümekte olduğu yolda çıkmaz yoldur çok kan akacak yazıktır günahları diyor Hasan Cemal ara verelim şimdi sonra devam edeceğiz açık kaste. or tonight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 Roger Waters'dan dinledik. The tide is turning. Rüzgar dönüyor diye de çevirebiliriz. Gerçekten de bütün bu sıkıntılı, hatta feci diyebileceğimiz haberlerin yanı sıra olumlu, pozitifte bazı şeyler var. Onlara da geleceğiz daha sonra. Ama şimdilik feci i̇syan haberlere haber, devam evet. edelim mi? Evet, isyan haberleri de gayet iyi gelişiyor. Çünkü onu da söyleyelim. Eee bu depremle ilgili bahsederken atlamıştık, onu söyleyelim bu arada. Hani Van'da e, çadır sıkıntısı çok ciddi oranda yaşanırken en azından çadır kurulacak yer sıkıntısı yaşanmıyormuş öyle haberler var. Bu da olumlu tabii. Hani bütün şehirlerin etrafında çünkü hani bu gibi boş alanlar olması, çadırlar vesaire çadır kurulabilmesi için felaket mi? anlarında e, önemli. İstanbul için e, bir haber var. 17 Ağustos depremi sonrasında İstanbul'da da e, çadır kentlerin kurulabilmesi ve yine e, halkın toplanabilmesi için 480 boş alan e, belirlenmiş. Evet, evet gayet iyi hatırlıyorum. Siz hatırlarsınız. Evet. E, ama bu alanların yarısı şu anda konut veya alışveriş merkeziymiş. E iyi. Alış o kadar ihtiyaç yok herhalde denildi evet. daha sonrasında. Alışveriş daha önemli zaten can kurtarmakta. Evet bu posta gazetesinin haberine göre İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe e, pardon Vatan Gazetesi'nin haberi e, Vali Erol Çakır'ın başkanlığına toplantıları başladık. 4-5 kez toplandık. Hem devlet kademesi hem üniversite hocaları hem de sivil toplum kuruluşları örgütleri burada görev aldık. Depremden sonra İstanbul'da halkın toplanacağı ve kurulacak çadırların hangi alana yönlendirileceğini tespit ettik. Özellikle park alanları devlet arazileri seçilerek İstanbul'da 39 ilçede 480 nokta belirledik Heyette yaklaşık 15 kişi vardı deniliyor. Yani bu hani bir e, devlet heyeti aynı zamanda. E, 2010 itibariyle... Ee, rakam yarı yarıya düşmüş Oysa İstanbul'da En büyük sorun bu deniliyor Çünkü Van'daki gibi geniş alanlar İstanbul'da yok Demiş Cemal Gökçe böyle devam etmiş İstanbul'da Şeyde tabi Bina stokunun da Büyük ölçüde Depreme dayanıksız olduğu Biliniyor ama Pek bir şey yapıldığı da söylenemez Değil mi yani kaçınılmaz olan Çeşitli çalışmalar olduğu söyleniyor. Ben bunları takip etmekte zorlanıyorum. Hepsini zaten hani e, çok da e, takip edebileceğimi düşünmüyorum İstanbul gibi bir yer için de. Şu haber önemlidir. 480 alandan nasıl oluyor da yarısı ortadan kayboluyor 10 sene içinde? Asıl soru o değil bence. Nasıl oluyor da yarısı kalmış. Doğru haklısınız. Yani o taraftan da bakmak olabilir. Çünkü yani mesela işte Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın açıklamalarını filan görürsen... ...hiç gözünün yaşına bakmayacağız. Başbakan da söyledi diyor. Yıkacağız, yıkıp geçeceğiz diyor. Ama bu zaten Ama şöyle 12 yıl önce de aynı şey söyleniyordu. Söyleniyordu. Şöyle bir farkı da koymak lazım ortaya. Hani bu bahsedilen zaten kötü durumda olan ve hiçbir güvenliği olmayan binalarsa... ...yani... Sonuçta desteklenmesi gereken bir şey olsa gerek. Ama bahsedilen yeni bir inşaat atılımı her yere, yani çadır kurulması için öngörülen yerlere bile yeni binalar yapılmasıysa o zaman başka bir boyutu oluyor. Bunun başka bir yere geliyor. Güvenlik falan geride kalıyor. Neyse depremle ilgili bunu da eklemiş olalım diye. Evet bir Japon bu konuda çok tecrübe olan Japonların da uzmanların söyledikleri de vardı gazetelerde. Özellikle de inşaatlarla iç içe çalışan, işbirliği halinde çalışan müteahhitlerle şirketlere denetim vermemeniz iyi olur. Belediye daire denetim kurulması gerekir diye akla, mantığa uygun şeyleri söylemişler ama pek bunun olabileceği kanaatinde değilim. Sen de öyle misin bilmiyorum. Ben de öyleyim. Japonya'da depremle mücadeleyi yöneten isimlerden... ...altyapı bakan yardımcısı Satoru Nishikawa... Fe, ...milliyette var bu. Felaketlerin boyutunu küçülttüklerini anlatmış. Mesela Türkiye'deki uygulamanın tamamen aksine... ...yapı denetimi özel firmalar değil... ...inşaatçıların para ödediği... ...belediyede kurulan birimler yapıyor. Yani bağımsız denetimci... Bunu söylemek için tabii deprem uzmanı mücadeleyi yöneten biri olmak da gerekmiyor ama akıl ve mantık sahibi. E, denetimciler sık sık inşaatlara ani baskınlar düzenliyor. En ufak bir yetersizlik görürlerse inşaatı durdurabiliyorlar diyor vesaire. Böyle devam eden e, açıklamaları da var. Bu arada depremle ilgili bir de şey söyleyelim. Rock müziğin önde gelen 40 temsilcisinin... Van'da düzenlenen yardım konseri için küçük çiftlik parkında buluştuklarını da belirtelim yaklaşık 13 bin kişi izlemiş 431 bin lira yardım toplanmış 4 kamyonda yardım malzemesi sağlanmış tabi bu son olarak bir de şeyden de bahsedebiliriz depremle ilgili olarak Pınar Öğünç'ün radikalde bir yazısı var ...ne faşizm ne de... ...şuursuzluk doğal afettir diyor. Benim de sizin... ...öneyle konuşurken... ...onun yazısından öğrendiğim... ...ve şaşırdığım bir şey vardı. İçinde ...içinde kolilerin içinden yardım... ...taş ve bayrak gibi şeyler çıkıyormuş. Ya yani ders veriyor... ...oralara, Kürtlere. Ee, hön hön hön şeklinde... ...böyle çok... O, ben de pek inanamadım diyor. Önce inanamadım. Bir mantık... Van'a yollanan paketler içinden taş sopa ve bayrak çıktığını duyduğumda önce inanamadım. inanmak istemedim. Belki manipülasyon amacıyla türetilmiştir diyor. Ta ki Van merkezli Mavi Göl Kadın Derneği'nden Suna Şahin'le konuşana kadar. Suna abla diyor bir ayakkabı fabrikasından işçi emeklisi 2007'de yedi arkadaş bir araya gelip kurmuşlar derneği ve çok kadın hayatını değiştirmişler. Şimdi çadırsız 6 katta yaşadığı bina oturulmaz durumda dernek binası da hasarlı diyor. PTT ile gelen paketlerde arkadaşları bizzat görmüş sözü edilen çakıl taşlarını, tahta parçalarını. Bayrak yollasınlar. Sonuçta biz, bayrak bizim de bayrağımızdır. Onu mesele etmeyiz ama taş nedir diye soruyor. Demiş cevap vermek zor. Sanıyorlar ki Yozgat'ta deprem olsa biz gitmeyeceğiz koşarak. Kürt çocukları taş atıyorsa tepkilerini başka hiçbir biçimde gösteremediklerindendir. Bir afette böyle bir zamanda aklına böyle bir şey yapmak gelenler öfkelerinde boğulsun istiyorum demiş. Bir de kaş yapayım derken göz çıkara vana giden yardım kolilerine parmak arası terlik, mini etek, mayo hatta taşlı pullu payetli tuvalet yollayanlar da varmış. Buna da baştan inanamamıştım diyor ama İstanbul'da paketleyen ekiplerden şahitler belgelemiş bile. Bir de kirli battaniyelerini kokan kazaklarını paketleyenler mevcut. Kışlıklarını çıkarırken eskileri ayırıyor yani ev temizlensin istiyor. Bu da başka bir orta sınıf işte demiş. Yardım onlar için dikey bir faaliyet. Yüce gönüllerinden aşağı doğru iner. Artık sahip olmak istemedikleriyle tırnak içinde yardım ederler ancak. Deprem bölgesine abiye tuvalet yahut maya yollamak en terbiyeli biçimde şuursuzluk olarak tarif edilebilir demiş. Sun abla benim kadar sert değil diye bitiriyor. Yine de yardım etmek istemiş işte. Demek ki doğuyu hayatında görmemiş. Zaten bu bölünmelerde bu yüzden oluyor. Çoğumuz çorapla pijamayla kaldık. Tuvalet yolluyorlar ama bizim şu an girecek tuvaletimiz yok. Onu bilseler iyi olurdu. Demiş. Evet. Ve tek şey ihtiyaç, en temel ihtiyaç çadır olmaya devam ediyor tabii. Yoğun şekilde. Evet, İçişleri Bakanı'nda sarayda yaşıyorsunuz sözlerinde. Burada hatırlayalım çadırları gördükten sonra. <gülüyor> Dememiştir ya öyle. Demiş demiş. Bayağı insan inanmak istemiyor. Evet. İstemiyor. Evet. Bir de atladığımız bir haber vardı yine aradan önce. Bu da şiddet olaylarına ilişkin haberlerden bir tanesi. Bir de bulunan bir e, 88 silah durumu var. Evet. Bazı gazetelerde var. En çok sabahta var. Kekliktepe saldırısı. Hmm yani Çukurca'da derin plan diye vermiş flash haber olarak sabah gazetesi Kekliktepe saldırısı buzdağının görünen bölümü suyun altındaysa PKK'nın Suriye'de alternatif Kürdistan kurma hazırlıkları gizli diye biraz böyle sansasyonel bir haber yapmış ama ele geçirilen silahların bir askeri birliğe yetecek sayıda olduğu belirtildi diyor. Ama şu var tabi haberde ele geçirilen silahlar sergilenmiş basına işte çok alışık olduğumuz şekilde dizilip masaların üstüne. Ee, 88 adet Kalaşnikov. Hayır soru yani burada ben de Radikal Gazetesi'nin Gazetesi web sitesinden e, haberi okuyorum şu anda. Evet. Puşulu iki teröristi maket görüntüleri eşliğinde bahçede sergilenen silahlar hakkında bilgi veren diye gidiyor haber. Yani iki tane manken koyup giydiriyorsunuz. Puşu falan sarıyorsunuz. Etrafına silah koyuyorsunuz. Hadi bu da artık e, nasıl bir mantıktır ben hakikaten çözemiyorum. Biraz arada da fark oluşmaya başladı o bakımda. Algı i̇şte o yüzden de şiddete karşı da direkt çok... Sesini yükseltemeyen insanları da anlayabiliyor Kafalar insanları. bulanıyor bu şekilde. Evet. Peki. Ama e, iyi bir haber vereyim yani hani saat 9'a e, yaklaşıyor <gülüyor> aradan önce hani öyle bir hafifleştirelim. E, sizin çok sevineceğinizi düşündüğüm bir haber bu. Hayran oldunuz bir kişilik çünkü Tony Blair. Favorim. Evet. Yeni bir işi var. Nur Sultan Nazarbayev yani Kazakistan diktatörü kendisini eee etmiş. The Telegraph gazetesinin haberi bu. Nursultan Nazarbayev Nobel Barış Ödülü almak istiyormuş. Tony Blair'i de danışmanı olarak görevlendirmiş. yani dünyanın herhalde en elikanlı ve savaş suçlusu olarak yargılanması gereken insanlardan birinin Nobel Barış Ödülü'nde de yardımcı olmak üzere bir 20 yıllık en az kanlı bir diktatöre rım parasıyla iş bulmuş olması şaşırtıcı değil tabi. Nobel Barış Ödülü almaya yönelik çalışmak üzere. İş bulmuş olması evet. şaşırtıcı değil. Ama onu yapmayacak. Bence tek şaşırtıcı <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Nobel Barış Ödülü'nde çalışmayacak. Başka alanlarda yardım Bu şekilde olacak. mi yansımıştır diyorsunuz? Kesin yanlış bir bilgi bu. Donübler'den yakında bir açıklama gelir bürosunda. Öyle bir şey yok. Biz e, Kazakistan'ın demokratikleşme programı çerçevesinde Aynen. şu şu çalışmalar evet. yapacağız şeklinde. %100 yüz böyle ee, biz... geleceğinden. Hiç... Tabii ki tereddüdüm bile yok. Ama hiç ihtiyaç yok halbuki orada. Çünkü Nursultan Nazarbayev 71 yaşındaki Kazakistan e, devlet başkanı. Kaç zaten devlet başkanı orada? Ben bilmiyorum. En Bayağı az 20. Yani ben kendim bildim bileli devlet başkanı işte şey hani e, Sovyetlerin yıkılması sonrasında kısa bir dönüşüm süreci sonra devam etti herhalde. E, zaten ama %95 oyla hep seçiliyor. En az o da. O en az. Yani evet. %105 falan da olduğunu görebiliriz ilerleyen günlerde. Dışarıdan, Nursultan, Nazarbayev'e oy vermeye gelen insanlar Yakışır. olursa. Yakışır e. Yakışır doğrusu. Fakat bence Obama'ya da verildikten sonra zaten... Nazarbayev da alsa da çok da, da sorun olmaz evet, o, Bu arada yalnız Afganistan'da çok ağır bir saldırı <gülüyor> oldu. Onu da söylememiz lazım. Evet onu da söyleyelim. Ee, Afganistan'da NATO... Ee, operasyon başlangıcından bu yana verdiği tek saldırıdaki en yüksek e, kaybı verdi. 13 kişinin öldüğü söyleniyor. 12 ABD askerinin öldüğü söyleniyor. Böyle e, son derece büyük bir intihar saldırısı. 2001'den beri yani. Evet. Yaşamış. Evet. 13 NATO askeri galiba değil mi? Ee, onu Amerikalı. 12'si Amerikalı öyle mi? Evet. Bir Kanadalı ve başka NATO ülkelerinden Pardon, 12 Amerikalı deniyor ama hepsi asker değil Amerikalıların. Kontratlı. Evet. Taşeron çalışanlar da var. Paralı asker evet. durumları da var yani. Bir Kanadalı, bir de İngiliz mi var? Tam hatırlamıyorum şimdi. Hakani grubu. <gülüyor> Üslen, ya yani hemen Taliban üstlenmiş. Ama Hakkari denen bir radikal grubun aslında askeri hedefleri seçiyor son zamanlarda ve ona yükleniyor. Onun yapmış olduğundan, yap, yapmış olduğu tahmin ediliyor deniyor. Fakat demek ki Afganistan hala 10 seneden beri pek barışa kavuşturulamadı. Törnübleri gönderelim. <gülüyor> gönderelim. Ama tonibilere zaten sanıyorum orada etkili oldu bir gitmişliği var yani. Evet, Ortadoğu'da da da etki. Bu arada bir de onu da verelim öyle çıkalım İsraille e, Filistin evet e... arasında ciddi Ölümcül çatışmalar. Çok ciddi oldu. çatışmalar var iki gündür. Hatta bir ateşkes sağlandığı Mısır'ın çabalarıyla vesaire söyleniyordu ama o da e, pek e, geçerli olmamış olsa gerek. Saldırılar devam ediyormuş. Çok sayıda şey öldürüldü. <gülüyor> Filistinli. Evet. Bir <gülüyor> de İsrail'in öldüğü söyleniyor. <gülüyor> Pardon. Evet, biraz Bu bugün. Nezde vaziyeti ve şu durumları söz konusu. Belki şeyi de ekleyelim. Suriye'de de 30 kişinin hafta sonunda askerlerden öldürüldüğü haberi de var. Haret'ten bir haber bu da. Ordudan, orduyu terk edenlerle. E, ordudaki aslında işte halkın üstüne ateş açmayı reddedip de e, isyan edenlerle Ordu mensupları arasında çatışmalar çıktığı söyleniyor. Evet. 10 Amerikalı, 2 Britanyalı ve 1 Kanadalıymış. Afkaristan'daki saldırıda. Afkaristan'daki yani. saldırıda evet. Pek bitiriyoruz şimdi birinci saati. Sen de bundan sonrasında. Bir toplantıya gideceğim. O yüzden yarın görüşmek üzere diyeyim ben şimdiden günaydın. Peki. Açık Gazete.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 Bugün biz, biz de birazcık Mahir'le beraber ele almaya çalıştık. Oral Çalışları Radikal'de ve e, Hasan Cemal'in de milliyette gayet eleştirel ve gidişatın kötü olduğunu söyleyen yazıları verdi. Bugün de Nabi Yağcı'yı görüyorum şimdi Taraf Gazetesi'nde. Kötü gidişat diye. Şimdi gerçekten bu iki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 ee, pek çok kez e, yükselen sesler söz konusu oldu. Ama sanıyorum yani bu e, isimlerle e, yani zıbanadan çıkma deyimi evet. yerinde herhalde olur. E, zıbanadan çıkıyor. Evet oral çalışlarda zaten galiba aynen bu deyimi kullanmış. Mesela. Öyle evet. mi? Evet. Ee, Çığırından çıktı diyor ya da fakat şey de var, bu her iki ismin gerek Büşra Ersanlı'nın, gerek Serragıp Zarakoğlu'nun ömürleri boyunca da fikir özgürlüğü için mücadele, demokrasi mücadelesini vermiş insanlar olması işin boyutunun büsbütün net olarak ortaya koyuyor doğrusu. Evet. Gerçekten e, bu operasyonlar ve bu meselenin geldiği bu noktada... E,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 Ee, yani 2007 e, sürecini hatırlayalım Cumhurbaşkanlığı seçimini 27 Nisan bildirisini defalarca karşı karşıya kaldıkları askeri darbe girişimlerini yani e, bir mağduriyet diğer bir mağduriyette çatışıyor ve bu iki mağduriyetin ortadan kalkmasını savunan kesimlerin e, büyük bir çoğunluğuyla da bu iki e, taraf arasında e, kopukluklar başlamış durumda dolayısıyla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 anayasa yapma çoğunluğu ve bütün partilerin oluşturduğu bir komisyona sahibiz. Herkes seçim sattı halinde bu konuyu birinci madde yapmış. Ama neden yeni bir anayasa? Çünkü Türkiye'de 82 anayasından mağdur olan kesimler var. Bu 82 anayasından mağdur olan kesimlerin mağduriyetinin ortadan kalkacağı bir anayasa yapacağız. Ama mağdurlar bu arada çatışıyor. Evet, yani bugün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 demiş. Öncelikle demokrasinin genişlemesi gerektiğini söylüyor. Ee, yani şimdi Türkiye e, 2002'den sonra elde ettiği demokratik kazanımları e, ortadan kaldırmaya dönük e, e, bir yeni anayasa eşiğinde e, yani akıllara ziyan bir durumla karşı karşıyayız. Evet, aynen Demektir. öyle. Yani bu anayasa bu şekilde yapılsa dahi bir çalışmalar sürdürülse bile bir anlam ifade edecek mi çok şüphem var doğrusu yani açıkçası bunu çok zaman zaman dile getirdik yani böyle bir yeni bir anayasanın yapılması kötü bir anayasa yapacaksınız yeni bir anayasa tamam siviller yapacak ama tabii ki şunu da görmemizde fayda var yani bu hızla gelinen vahim nokta yani tarafların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 bunu çok bilgi sahibi değiliz ama yani eski isyanlarda biliyoruz da son çatışma döneminde kimyasal silah e, bu tür silahları e, ne ölçüde kullandı bunu yeterince bildiğimizi söyleyemeyiz. Yani bu kadar faili meçhur cinayetin olduğu yerde bunları da zaten pek bilmek e, mümkün değil ama herhalde... E, bu tür silahların, bu tür şeylerin şeffaf olsa bunları görebilsek ne, alınıp alınmadığını ya da bunlar örtülü ödeneklerden alınan silahlar mı yoksa belirtilen bütçeler içerisinde alınan silahlar mı? işte biz demokrasinin, milli savunma bütçesinin yeni anayasayla denetlenebilir bir silahlı kuvvetler, denetlenebilir güvenlik bürokrasi, hesap verebilen şeffaf bir güvenlik bürokrasi olmasını hedeflerken yeniden kanlı bir savaşın içine e, girmiştir Evet bu sarmal duygusu son derece rahatsız edici insan açısından. Ne Selahattin Demir yani bugün e, şeyde aslında Ali Bey gazetelerinde işte baktığınız zaman gündemde büyük ölçüde silah ve çatışma şeyleri de e, gözle çarpıştı. bir yandan Napalm iddiaları, bir yandan da çeşitli gazetelerde var. Yeni Kalaşnikov silahlar bulunmuş.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 İmralı, Kandil, insanlar, basın, herkes bir şekilde konuşuyordu. Böyle bir süreç. Şimdi bunlar da yadırganmıyordu. Gelinen nokta, ben yani başından beri böyle bir dönem dönem yani bu işin böyle kazanılacağını zanneden bir PKK ya da işte oradaki bu sürece önderlik eden bir hareket var. Bu işi bu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 PKK intihar eylemlerini daha AKp'nin Kürt e, oy aldığı Kürt bölgelerinde sıklaştırdığı şehirlerde ve çoğunlukla da e, işte AKP il binaları hükümet e, şeyleri e, ve de polis üzerinden e, ayrım gözletilmiyor ama geçmişte bu kadar polis e, noktalarında operasyon yapılmıyordu Dolayısıyla e, bir kanlı seansa geçen bayram öncesindeki konuşmalarımızda eşiğine girilmek üzereydi ee, ve girildi. Evet, bayram öncesi. Ben bu arada bir şey de eklemek istiyorum. Buyurun. Elbim sözde. Siz şu şey misliyle intikam almak, almak gibi söylemlerin...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 işte daha önceleri de var e, misliyle e, insan ölmüş yani e, o İngiliz kaynağını hatırlamıyorum ama 1940'larda galiba işte bu sadece Şeyh Said'de Dersim süreci şimdi 1 milyon Kürd'ün 50 bin e, Türk askerinin öldüğünü e, söyler e, bunun rakamları da bilmeyiz işte biz evet. yani e, Öcalı'nın İmralı'daki savunmasında aklımda kalan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 Öldürülmesi için değil. Evet. Ya, tabii burada aklını e, neden, uykuya yatırmaması gereken e, Kürt siyasi hareketi e, yani bir e, sistem fikrini söyleyebilir. KCK diye bir modelle ben bu işi çözeceğim diyebilir. Ama bu modelin e, Kürt bölgesinde ne kadar karşılık bulduğu, demokratik ile de ilişkin tanımların ne kadar karşılık bulduğu da aşikar. Siz Orhan Miroğlu'na, Tarık Ziya II'ye, Osman Baydemir'e ikna edememişsiniz ve bir çatışmayı seçmişseniz. Burada da sizin düşünmeniz gereken bir durum var. Misliyle çok cahmi misliyle ödenmeden buradan dönmek ve yani bu vesileyle Ragıp Bey ve Büşra Hanım'ın sürecini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 ...hiç iyi bir gidişat yok yani. Evet, evet. Peki bu noktada... Yani biz şey, hep böyle... E, Street'i konuşalım... E, ...dünya e, ekonomisindeki... ...girişmeleri konuşalım diyoruz ama... Yapamıyoruz. Yapamıyoruz yani. Evet. Dört haftadır falan. Evet. Yapamıyoruz. Gene süreyi bile açtık e, Açtık değil mi? <gülüyor> Peki, Peki size Çok de geçmiş teşekkürler. Şey olsun. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler. Hoşça kalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik... Açık evet Açık Radyo 949 burası AçıkRadyo.com ve Açık gazete programı devam ediyor. Mayıl Gaz bir toplantıya katılmak üzere bizim konularımızla ilgili bir takipte bulunmak üzere bir toplantıya katılmak üzere gitti. Ben Deniz Semerme'de tek başıma tabii ki Mert'in desteğiyle sürdürmeye çalışıyorum. Şimdi biraz da Ali Bey'in, Ali Bilge'nin de biraz önce söylediği gibi bir türlü fırsat bulamadığımız şeylerden bir tanesi de bu Wall Street'in işgali hareketi dünyadaki en önemli iş, isyan hareketlerinin, bütün dünyayı sarmış olan isyan hareketlerinin şu andaki en önemlilerinden birini oluşturuyor. Ve Ekim ayında hiçbir zaman görmediği hava şartlarıyla New York'un 127 senedir görünmemiş bir Ekim fırtınalarıyla 3 milyon kişinin elektriksiz kaldığı bir ortamda Wall Street'tekiler ne yapıyorlar işgalciler diye bakıldığında da bayağı ciddi hazırlık içinde oldukları ve zaten bu Hareketin de bastırılmasında, unutulmasında, unutturulmasında en büyük umudu zamana ve kış şartlarına bağlamış olanları da boşa çıkartmaya çalışıyorlar. Valley Forge e, anı diye bahsettiklerini söylüyorlar. Bu da çok ilginç bir şey. Çünkü Valley Forge, Amerika Birleşik Devletleri'nin ...Amerikan devriminin daha doğrusu... ...George Washington... ...öncülüğündeki kuvvetlerin... ...komutasındaki kuvvetlerin... ...İngiliz kolonyalistlere... ...sömürgecilere karşı... ...verdiği çok önemli bir... ...savaşın... ...önemli bir aşaması... ...Valley Forge denen Forge Vadisi'nde... ...konuşlandırıyorlar... ...birçok alternatif var ama... ...George Washington orayı seçmiş... Ve herkes onu seçtikten sonra da etraftakiler demişler ki o bu kışa burada dayanamaz ve dağılır gider bu kuvvetler Amerikan devrimi de yelgeye uğrar demişler. Ama tam tersi olmuştu. Şimdi tabii 5. haftasındaki Wall Street'i işgal hareketi 5. haftasında pek İngiliz imparatorluğuyla bir mücadele halinde olduğu söylemez ama... Gerçekten de hareketin ciddi bağlan fedakarlığının varlığının ne ölçüde dayanıklılığının ne ölçüde olduğunu gösteren en önemli testlerden biri olacak. Çadırların bir kısmı yıkılmış ve yani bu şehir... İç savaştan bu yana sadece dördüncü defa kar yağdığını görüyormuş öyle bir şey. 1861-1865 yılları arasında iç savaş olduğunu da hatırlatalım. Zuccotti Park'ta ki kendi adı da e, tekrardan özgürlük tahrir alanına dönüştürüldü işgalciler tarafından. Ciddi bir destekte dünyanın dört bir tarafından geliyor. Hatta ilginç bir e, simaya da rastlandı geçen hafta sonunda. Ve e, e, Esma Mahfuz bir videoyla e, Arap Baharı'nın başlamasında önemli rol oynayan 26 yaşındaki genç hanım bu sefer oradaydı. Ve Mısır devriminde e, tahrir meydanı deneyimlerini o devrimde neler yaptıklarını paylaşmak üzere Zucotti Parkı'ndaki eylemcilerle de konuşurken ...yapılmış mülakatlar var... ...son derece ilgi çekici... ...ve insanın... E, ...içini... ...ısıtan şeyler... ...fakat bir yandan da insanın üşüten... ...kar yağıyor... ...bir kadın mesela... ...elinde bir şeyle... E, ...pankartla... ...ki pankartları da tamamen şeyden yapıyorlar... ...kendilerine gönderilen... ...paketlerden... ...son derece çevreci bir yaklaşım var orada... Bütün onların kapaklarını karton kutuların kapaklarını e, pankart üzerine yazmak için yazı yazmak için pankart olarak kullanıyorlar. İşte onlardan birinde bir kadın e, ne olursa gel bakalım kar biz buradan gitmiyoruz demişler. Çok önemli bir test olarak bakılıyor ve e, bu gerçekten bizim en büyük tecrübemiz diye bakıyorlarmış. Burada eğer bunu atlatırsak bizi bundan sonra kimse durduramayacak diyorlar. K kar, kış kıyamete hazırlanıyorlar. Bu arada ilginç bir başka nokta da Scott Olson adında bir Irak gazisi o da 26 yaşındaydı yanılmıyorsam onun da polisin attığı gaz bombasıyla gaz mı artık? Başka bir şey mi Bil, bilinmiyor ama attığı bir şeyle çok ciddi yaralandığını, kafatası çatlaması olduğunu hatır, söylemiştik hatırlayacaksınız. Fakat bu olayda Irak'ta iki dönemde savaşıp e, gelmiş ve burada kendi polisiyle ülkenin polisi tarafından yaralanan komaya sokulan e, bu adamın durumu üzerine de. Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanında mumlarla e, önemli destek hareketleri e, yapılmış. Vigil diyorlar onlara ve burada kullanılan en çok kullanılan e, sloganlardan biri de Türkiye'deki insanların da özellikle 2007'den beri hiç yabancısı olmadıkları bir slogan hepimiz Scott Olsınız demişler Rantling durumunda. Olduğu gibi hepimiz rantingiz hepimiz gelmeniz dedikleri gibi. Ve desteğin artmış olduğu da belirtiliyor. Evet, bu baya ciddi bir hadise olarak, umut verici bir şey olarak devam ediyor. Ve e, Stavoy Zizek'te bir e, bir gardine yazdığı bir yazıda eleştirmenler bu işgal hareketinin aslında belirsiz hedefi filan olmadığını söyleyerek eleştiriyorlar. Hiç öyle bir durma kafayı takmayın. Önce işgal, talepler daha sonra gelsin diye bir ilginç yazı yazmış. Yalnız uyarıyor da tabii düşman sahasında ee, rakip sahada Deplasmanda oynanıyor diyor Ve Yeni içeriği de belirlemek için Zamana ihtiyaç var Diyor şu anda her Her Söyleyeceğimiz her şey Bizden alınabilir Bir tek şey bizden alınamaz O da sessizliğimiz diyor Yani bu Sessizlik susku bu diyalogu reddetme hali bizim asıl tırnak içindeki terörümüzdür işte demiş onlara karşı. Onları korkutacak bütün o bankerleri ve borsacıları ve tehditkar bir sessizlik bu. Biz sessiz kaldıkça onlar korkacaklar demiş Evet bu olanca hızıyla Amerika'da bine yakın şehirde, aynı zamanda da İspanya'da, Şili'de, Kolombiya'da ve dünyanın dört kıtada devam eden isyan hareketleri var. Hatta İspanya'daki de son derece şaşırtıcı, yaratıcı eylemlerle de gelişiyor. Son olarak İspanya'da çobanlar kentleşmenin getirdiği yayla ve yolak sıkıntısına dikkati çekmek için başkent Madrid'in ortasında bir gövde gösterisi yapmışlar. Bu da herhalde dünya tarihinde mücadeleler, sosyal ve siyasal mücadeleler tarihinde çok sık rastlanan bir şey değil. Parlak bir bu 5000 bin koyunla birlikte Çoban Kurulu'nun başkanı Hesus Garzun onun peşinden yürümüş çobanlar çoban kurulu da bir hayli eski 738 yıllık bir kurul 5000 koyun ve 60 büyükbaş hayvanla Madrid'in eskiden ne kadar güzel bir doğa parçası olduğunu, köy olduğunu hatırlatmışlar 125 bin kilometrelik yolaklarının hep açık kalmasını istemişler bayağı İlginç bir şey. İlk yaz ve güz yaylalarının yaşatılmasını istiyorlar. Evet, dünyada insan, insani bütün canlıların haysiyetine uygun bir yaşam adil ve demokrat bir düzen kurulması için mücadele devam ediyor. Şimdi geçen hafta sonunda bizim açık dergi takımı Gözde ve İksen bir Wall Street hareketini yakından izlemekte olan gazeteci Dila Yalçın'la bir görüşme gerçekleştirdiler. Şimdi biraz da ona kulak vererek bakalım durum nasıl gidiyormuş açık radyoda ona bakalım. Merhabalar. Dileğim hoş geldiniz. Aşk ediyor ya. Merhaba. Siz e, programımıza katılmayı kabul ettiğiniz esasında yürüyüşe e, yaklaşırken zannedersem toplantılar da gün aşırı gerçekleşiyor civarda katılabildiğiniz kadarıyla evet. izlenimlerinizi aktarmanızı isteyeceğiz öncelikle. E, şöyle, şimdi bu oksijen oktobar oksijende ki bu gibi gelişmeler aslında daha çok e, bireysel çabayla gerçekleşiyor. Her akşam saat hmm. 7'de de. E, bir toplantı gerçekleşiyor burada Ukrayda ve burada işte iyi bir kişi olan birisi çıkıp ikinci söylüyor ve desteğin alırsa e, topluluğun e, uygulamaya geçiliyor. E, Kışpane Wall Street Kışpanesi ve gazetede böyle bir şey var. <Gülüyor> e, şimdi bu e, Occupied Wall Street Journal ofisli gazeteci yani şey değil e, resmi bir gazetesidir değilseyin. E, Tabi. Kaldı. E, kendisinden başka kimseyi temsil emsiletmiyor diyorlar. Yazarlar kendilerinden başka kimseyi fendikletmiyor diyorlar. Ve aslında bir Kickstarter projesi. Kickstarter'den 1600 kişinin desteğiyle e, ortaya çıkmış bir proje. Hı hı. E, şu anda da Occupymedia.com'da online olarak mevcut üçüncü sayıda dahil olmak üzere. Evet gördük. E, şu an üçüncü sayıda var. Ve evet. e, herkes yazabiliyor gazeteye. Evet herkes yazabiliyor. Online de ulaşılabiliyor bir şekilde. Bunu da hatırlatmakta e, fayda var. Demin söylediklerinizle ilişkendirilebilir belki. Wall Street insanları bir araya getiren belli bir siyasi görüşü olmadığını radikalde yakın zamanda e, yayınlanmış olan haberinizde de e, belirtiyorsunuz sizde. Bir grup hipi olmadıkları evet. kesin. Burada esasında makropolitikaların çöküp mikropolitika e, esasında sürecinin başladığı bir e, yerdeyiz. Esasında sizden e, biz makropolitika ve mikropolitika gibi kavramlarla meseleyi kafamızda kavramsallaştırmaya çalışıyoruz ama orada neler olup bittiğini bir de sizin ağzınızdan duysak oradaki örgütlenmeye dair neler söyleyebilirsiniz? Şimdi örgütlenme e, burada çalışma grupları kuruldu aslında en başından beri e, ve bunlar e, yani veterinerler de dahil bunlara doktorlar hemşireler de dahil polisler e, de dahil olmak üzere herkes tedavi etmeyi hazırlar polisler da dahil olmak üzere herkes tedavi etmeye ve Bunun gibi bir sürü grup kuruldu. Bunlardan bir tanesi de kütüphane grubu. Evet, hı hı. Kütüphane grubu şöyle. Şimdi aslında dediğim gibi hani bir reksal çabayla gerçekleşiyor her şey. Aslında ilk günden itibaren herkes elinde kitaplarla geldi. Burada bir e, kitap değişik tokuşu başlamıştı de ilk günden itibaren ve e, daha sonra e, bir kütüphanecinin girişimiyle e, bu hani daha diye bildirmiş. ve şu an 4 bin civarında kitapları var örneğin. Hı hı. Ee, ve people'slibrary.wordpress.com adresinde şu an kütsükhanede kitapları görebiliyorsunuz. Hı hı. Ee, 12'den fazla kütsükhanede çalışıyor şu anda. Hani artık tabii gönüllüler var. Yani herkes gönüllü ama kütsükhaneler haricinde sürekli kalabalık herkese yardımcı olmaya çalışan bir e, grup var orada. Hı hı. Ee, yandan sürekli tabii ünlülerin ziyaretleri söz konusu. Hı hı. En son hepsini işte, ziyaret etti e, kütüphaneyi ve işte bu e, son hani, um, kopyalarını bırakmış. Kim e, dediniz Pet, acaba de, biz duyamadık. Hep Pet, etisine <gülüyor> ziyaret etten son. E, bunun dışında hani destekçileri çok sayıda kütüphanenin yayın evleri, yazarlar ve ünlüler de yardım yapıyor. Çok sayıda kitap gönderiyorlar. E, hani işte bu bir halk kütüphanesi ve önemli olan en hani, küçük girişimlerle. ...böyle büyük bir e, dönüşümün... ...yaratılabileceğini göstermek. Evet. Ee, e, bunun dışında... ...Occupy Wall Street... E, ...şiir antolojisi toplanmaya başlandı. Öyle evet, e, Ve e, işgalcilerin... ...şiirleri ve oyunları kütüphanede... ...şu an yer alıyor. E, bunun dışında... E, ...şu an en çok aslında... Hani, e, ...vakitlerini alan çalışma... E, ...bütün kütüphaneler gibi... E, yani ...Occupy Wall Street... Kütüphanesinin de e, bedava kablosuz interneti olması. Şu an bunun için çalışıyorlar. E, ve yani aslında kütüphanelerin hani, e, en önemli özelliklerinden bir tanesi hani, e, bu konuya dair söylediği önemli şey aslında e, işgalcilerin taleplerinden biri de parasız eğitim. Kütüphanelerin de bunun temsili olduğunu düşünüyorlar. Evet. evet. E, biraz tabii havaların soğuması sebebiyle şu an zor durumda var. E, fakat e, şu an e, orada hani çok bir kalabalık olduğunu söyleyemem aslında e, fakat bir hazırlık yapılıyor evet e, dün akşam da yine saat 7'de tekrar bir toplantı yapıldı e, fakat daha ziyade şey çalışıyorlar 5 Kasım'da e, büyük bir yürüyüş olacak Hı. onunla ilgili çalışmalar sürüyor evet. e, şu an durum böyle yani en çok aslında tartışılan şey şu anda havaların soğumasıyla beraber hani ileride İşkacilerin e, ne yapacak? E, peki bir yandan da özgürlük meydanında e, işgalcilerin orada durabilmesine karşı polisin bir baskısı var mı? Ya yani oraya gittiğiniz zaman çok fazla sayıda polis görmüyorsunuz aslında. Böyle enteresan bir şey var. Hı. E, fakat e, yani bu hani bu olayın başından beri polisin size gösterdiği insan besledi. Fakat en çok fazla ortamı da gözlemeye de çalışıyorlar. Fakat dün mesela e, bu. Kafaneden bahsediyorduk. Kafaneye polisin bir e, şey sormuş, olmuş. Akşam şu saatlerinde. E, ya yani kafanı kapatmak istemişler aslında. Evet. E, fakat seni hani, bir şekilde engellenmiş. İşte fotosunda yani kalabalıklaşarak engellenmişler oldukları. Şu an polis bir yapmıyor orada. Evet, evet. evet New York'tan Dira Yalçın'la konuşuyoruz. Açık geldiysiniz, açık dağ gibi programın içerisindeki eşik bölümündeyiz. 17 Eylül'de başlayan işgal sonrası oradan izlenimler, Rini almaya çalışıyoruz. Dilay Yalçın'ın son bir soru, aslında bir açıklama da olabilir. Bu bu 5 Kasım tarihinin bir özelliği var mı onu merak ediyorum bir de. 5 Kasım tarihinin aslında bu 5 Ekim'de yapıldığı biliyorsunuz en büyük yürüyüş muhakkak. 5 Ekim'deki yürüyüşler aynı hani ayda bir gibi Hı. Böyle Hı. büyük yürüyüşler düzenlenmesi planlanıyor fakat 5 Kasım'ta tabii Guy Fawkes gecesi olmasının da bir özelliği var. Ee, i̇şte Remember the City of November e, evet. çok, yani çok duyulan e, şeylerden olumsalardan bir tanesi şu anda. Hı hı. Occupy Wall Street, işte, pankartlarda görebiliyorsunuz. Orada e, işgalde olanlar ya da bir şekilde işgali kendileri katkıda verenler dünyanın e, oradaki işgali tepkisi hakkında neler e, düşünüyorlar? Nasıl etkiliyor yani dünyadaki hareketlilik Occupy Wall e bu konuda son olarak yorumunuzu rica edeceğim. Ee, şöyle, yani Occupy Wall Street'te bu e, bahsettiğim her akşam yedide olan genel toplantılara sürekli olarak e, yurt dışından da e, destekçiler geliyor ve orada dediğim gibi herkes e, konuşma yapabiliyor. Hani söz alan herkes. Etkinliklerde yapabiliyor hı hı. ve e, devamlı olarak işte dün mesela Avustralya'dan birisi vardı, i̇şte Avustralya'da hani Avustralya'daki hareketten bahsetti ve e, hani okçu Avusturya hareketine teşekkür etti, ve aynı zamanda işte oradaki polis süresinden de bahsetti. Hı hı. E, devamlı olarak yurt dışından e, böyle şeyler geliyor, hı hı. E, hani girdiler gelip. Hani yükselen haberler veriyor. Ve bu tarz hani, insanlar için çok büyük destek. Hava çok soğuk ve aslında çok zor şartlar düşüyorlar. Her ne kadar birbirlerine çok yardımcı olsalar ve işte, e, orada bulunabilmek için çok fazla çaba fark Ve bu da hani onların e, en büyük desteklerinden bir tanesi. Yükselen gelen haberler. Evet. Dilay Yalçın'la, gazeteci Dilay Yalçın'la Açık Dergiden Gölüde ve İksen Konuştular Ve Occupy Wall Street, Wall Street'i işgal edin hareketinin gerek iklimle gerekse de soğuklarla ve gerekse de rakip, düşman, hasım güçlerle nasıl bir ilişki içinde olduklarını anlattılar. Tabii çok da ilginç kütüphane çalışmalarının, kültürün, bu devrim mücadelesinin... ...odak noktasında yer aldığının... ...gayet bilincinde olduğunu da... ...kültürel meselenin... ...çok farkında olduklarını gösteren şeyler var... ...en büyük problem... ...tabii şüphesiz ki... ...iklim şartlarıyla... ...özellikle çok... ...yüzyıllarda bir... ...yüzyılda bir görünecek soğukta... ...ve kar fırtınasında... ...nasıl dayanacakları meselesi var ama alternatif yatay spontane ve tamamen doğrudan demokrasi prensiplerine göre çalışan her şeyin mutabakatla karar veren konsanstüsle karar veren müthiş ilginç bir hareket hakkında sayısız yazı yayınlanıyor Frank Rich'in de sınıf savaşı. Artık başladı diye New York Magazine'de çıkan bir yazısı var. Bunlara fırsat buldukça yer vereceğiz. En önemli gelişmelerden bir tanesi de bu işgal hareketinin mesela yönetim büyük şirketlerin CEO'larının yönetim kurulu üyelerinin ve başkanlarının adreslerine e-mail adreslerine Binlerce durumlarını anlatan, ne kadar büyük sıkıntılara e, düştüklerini anlatan mesajlar göndermeleri hareketi de var. Bunun adı da nokta the Boardroom.org'dan 7000'den fazla mesaj gelmiş oluyor. Mesela e, gönderilmiş Lloyd Blankfein'in, Goldman Sachs'in baş yöneticisi olan ya da e, City Group'un CEO'su olan Vikram Pandit'in ya da Mo JP Morgan Chase Bankası'nın hem başkanı hem de yönetim kurumu başkanı olan e, CEO'su olan Jamie Dimon'a gönderiyorlar ve bunları eğer Okumazlarsa diye de elden de teslim edeceklermiş ayrıca cuma günü o haberi takip edemedim ettiler mi etmediler mi bilmiyorum ama kendi durumlarını adam akıllı etraflı bir şekilde anlatan temel meselelerde işte hacizler işsizlik meselesi yükselen ücretler politikanın içine para girmesi ve siyaseti çürütmesi gibi meseleler üzerine %1'e gönderilmiş e-mail mektupları %99'dan gelen şeyler var. Aynı zamanda bu eylemlerin bir kısmı da bankaların önünde de mesela ilginç yaratıcı eylemler var. Büyük bankaların önünde protestocular kağıttan uçaklar yapıp yaratıcı yukarı doğru gökdelenlerin tepesine doğru uçuruyorlar ve şey, CEO'ların onları duymasının ne kadar zor olduğunu simgelemek üzere böyle şeyler de yapılıyor. Sonradan yere düşenlerin hepsini de topluyorlar ve Chase, Morgan Stanley, Bank of America Wells Fargo ve City Group bankalarının hepsi orada zaten ana şubeleri ve ana merkezleri ve şubeleri ve neyse işte Onların lobilerine de bırakıyorlar bu kağıttan uçakları ve dilekçeleri de. Bu arada da işçi kesimlerinden de desteğin güçlenerek artmakta olduğunu gösteren de bir takım haberler var. Onun da yani çalışan emek Amerikası'nın da bu işe sarılmaya devam ettiğini gösteren hareketler var. Evet bu Wall Street meselesini ve bütün dünyadaki isyan ve direniş hareketlerini takip etmeye ve size duyurmaya çalışacağız. Elimizde son derece bol malzeme var ve bu da dünyanın adalet tarafının, adalet ve özgürlük tarafının en umut verici tarafının pek çok haberiyle sürekli olarak da bizimle, sizinle birlikte bunları takip edeceğiz paylaşacağız. Evet bu şekilde de bugünkü şeyi bitiriyoruz. Programı bitiriyoruz. Açık gazete programını bir kez daha hatırlatayım. Son bir saatte Mahir Ilgaz bir toplantıya gitmek üzere ayrılmıştı. Biz Mert Öztekin ben bendeniz Ömer Madra sunmaya çalıştık. Size bu haberi şimdi bitirirken. Annie DeFranco'ya kulak veriyoruz. Roll With It adlı parçasıyla Annie DeFranco geliyor. Ve hepinize günaydın diyoruz. She says my ass hurts when I sit down She says my feet hurt when I'm standing around I think my body is as restless as my mind And I don't know if I can roll with it this time She packed his uniforms and drove him to the base she was crying all the way the world looked her in the face and said roll with it baby make it your career keep the home fires burning till america is in the clear stream is so polluted with lies. Once you are wet, it's so hard to get dry. We are all taught how to justify his story as it passes by. And yes, it's your world that comes crashing down when the big boys want to throw their weight around. But just roll with it, baby, make it your career. Keep the whole fires burning till America is in the clear. distant land? What if the enemy lies behind the voice of command? The sound of war is a child's cry. Behind tinted windows, they just drive by, and all I know is that those that are going to be killed aren't those that preside. On Capitol Hill, I told him, don't fill the front lines of their war, those assholes.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 She says my feet hurt when I'm standing around I think my body is as restless as my mind And I'm not gonna roll with it this time No, I'm not gonna roll with it this time No, I'm not gonna roll with it this time no, ¶¶ <laughs> Açık Gazete. Açık tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.